Allah'ın ve Geçen dersimizde son üzerinde durmaya çalıştığımız ayet-i kerime. Enbiya suresinin 92. ayet-i kerimesi. Ümmetin birliğini, vahdetini dile getiren bir ayet olduğundan bahsetmiştik. Zaten ayet kelime öyle. Estauzu billah in hadhihi ummetukum ummeten vahide. Şüphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ve ana rabbukum fa'buduni. Ben de sizin Rabbinizim, o halde bana ibadet ediniz. Yani bir, haliyle ma'bud tabir, yani ilah ve ümmette bir Rabbe ve bir ilaha ibadet etmek suretiyle birliğini ancak muhafaza edebilir. Yoksa Yusuf Aleyhisselam'ın zindandayken arkadaşlarına sorduğu ve akıbeti belli olan durum ortaya çıkar. Ne diyor? Ya sahibe-i E'erbâbun müteferrikatun hayrun Emillâhul vâhidul kahhâr <gülüyor> Ey benim zindan arkadaşlarım Sorarım size Ayrı ayrı Her biri Türkçedeki tabiriyle ayrı telden çalan Darmadağınık Değişik Rabler mi daha iyidir? Yoksa bir ve tek gücü her şeye yeter, her şeyin hakimi olan hiç kimse kendisine karşı koymasına imkan bulunmayan bir ve tek Allah mı daha hayırlıdır? Sorunun cevabı gayet açıktır. Evvela dağınık ilahlar Mabutlarını darmadağın eder. Ne kadar ilaha ibadet ediliyorsa insanlar o kadar darmadağınlıktır. Çünkü şeytan batıl bir mabut etrafında bile insanların bir araya gelmelerine razı değildir. Onun için sayılabilecek kadar mabut üretilmiştir vardır. Kim üretir bunu? Bu işin asıl imalatçısı, üreticisi lanetli şeytandır. İnsanlar da bu şeytani malların pazarıdırlar. Onu alırlar, hayatlarına tatbik ederler ve bu malın karşılığında ne verirler? Dünya saadetlerini ve ebedi mutluluklarını, dünyalarını ve ahiretlerini buna karşılık şeytan onlara bebbahtlık verir, buna karşılık onlardan dünyalarını ve ahiretlerini alır. Bundan daha büyük bir hüsran, bundan daha büyük bir zarar olabilir mi? Mümkün değil. Günümüzde şeytanın insanlara pazarladığı ve insanları birbirinden ayıran, birbirine düşüren, Sayısız düşünce ve ideoloji vardır. Bunların kimisi siyasaldır, kimisi fikridir, kimisi ahlakidir, şudur, budur, felsefidir vesaire. Nazarıyelerdir. Ve hepsinin ortak noktası Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Farkında değil insanlar Allah'tan başka ilah koştuklarının, Allah'a inkar etmekle işin biteceğini zannediyor zavallılar. Allah'a ibadet etmemekle kurtulacağını zannediyor. Allah'a ibadet etmemekle sen kendini öyle bir sarmalın içerisine sokmuş oluyorsun ki bu girdaptan kurtulmana imkan kalmıyor. Allah ibadet etmeyince ne olur? Ayet-i Kerime belli. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Önemli bir ayet-i Kerime. Unutulmaması gereken bir ayet-i kerime. Yasin Suresi'nde hepiniz bilirsiniz. Elem aahad ileykum ya bani adam. Allah'a tapın. İşte size açık bir düşman. Ve bana kulluk edin. İşte doğru yol. Adem aleyhisselamdan beri Cenab-ı Allah bizi bu şeytana lanetli şeytana karşı bizi uyarmıştır. Ve diyor ki Ey Adem oğulları, ben size şu emri vermemiş miydim? Şeytana ibadet etmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Yalnız bana ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. Şeytana ibadet yolları özellikle modernizmin belki başlangıcı sayılabilecek bir tarih olarak görülebilen Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilali batıdaki kültürel ifadesiyle söyleyecek olursak dünya için Pandora kutusunun açılmasıdır. Bu kutudan her türlü şer dünyanın dört bir tarafına yayılmaya başladı. Emperyalizm sadece İslam topraklarını veya mazlum Afrika ve Uzak Doğu halklarını ekonomik olarak sömürmekle kalmadı. Ekonomik olarak sömürgelerini sürdürmek için onlara medeniyet getiriyoruz iddiası ve perdesi altında türlü sapık ve batıl fikirler de getirdi. Dediler ki Allah'ın kanunlarını, şeriatı ne yapacaksınız ki? Geçti o zamanlar. Siz kendiniz yapın bu işi. Bunun için ister demokrat olun, ister layık olun, ister sosyalist olun, ister komünist olun. Her türlü işim var. Şeytan imal edip üretmiş. Koymuş piyasaya. Her türlüsünü alın, uygulayın. Kendinizi kurtarın. İş o hale geldi ki artık dalalette olana dalalettesin diyemez olduk yanlış yapıyorsun diyemez olduk hani Tanzimat fermanından sonra efendim ee, emniyet görevlisi gavur tutuyor cezalandıracak gavur demek istiyor diyemiyor yasaklanmış sen bilmezsin ki gavura gavur demek yasaktır, diyor. Günümüzde artık efendim, Lut kavminin amelini işleyene sen bu işi nasıl yaparsın? Bu iş fıtratın dışına çıkıştır, diyemez olduk. Kadın, beden benim bedenimdir. Sen niye bana kürtaj yapma diye biliyorsun. Diye biliyor. Peki Sen O bedenin sana ait olduğunu Sana kim söylüyor Bir şeyin bana ait olması için Belli bir Formalitelerin şekillerin icra edilmesi lazım Bu kitap benimdir diyorum Nasıl Bu kitap bir yolla Şerii bir yolla Veya hukuki bir yolla Elime geçmeden ben bu kitap benimdir diyemem Biz bu beden benimdir, neye dayanarak diyeceğiz? Kendi kendimizi halk edebilirsek, hay hay. Madem bu beden benim değil, madem bu kâina benim değil, beni de, kâinatı da yaratanın hükmü geçerli olacaktır. Mantık o kadar basittir. O kadar sade ve yalın ve o kadar anlaşılırdır. Yaratan kimse... Yarattığının hükmünü koyacak ve belirleyecek olan da odur. Başkası yapamaz bunu. Ben yarattıysam, hani derler yaparan kadar konuş, tamam sen de yarattığın kadar konuş deriz o da. Yaratamıyorsan bitti. Cenab-ı Allah zaten söylüyor, bana ortak koştuğunuz varlıkların yerde ve gökte neyi yarattıklarını bana gösterin diyor. Bana ortak koştuğunuz varlıkların yerde ve gökte neyi yarattıklarını bana gösterin. Bu konuda bir kitabınız varsa Allah tarafından indirilmiş onu getirin. Yoksa ilimden sizde bir eser varsa yine onu bana getirin. İlimden eser demek. Konuyla alakalı doğru rivayet demek. Ev eserat min ilm. O demek. Varsa böyle bir bilginiz getirin. Yok, şer'i bir bilgi buna dair yok, sağlam güvenleri bir bilgi yok. E kalkacağım, kendi kendime yürüye biliyorum, gid gele biliyorum, biliyorum. Hoş, o güç de benden değildir ya. Onu bir veren var. Dilediği zaman da alan, dilediği zaman aksatan, dilediği zaman dumura ulatan. Dilediği gibi bende tasarruf eden bir Halik'im var benim. Bu beden de bu ruh da kainatın zerresi nasıl benim değilse bunlar da benim mülküm değildir. Bu anlayışla biz kainata ve kendimize baktığımız zaman ne oluruz? Ben ve bütün kainat eşit şekilde Allah'ın mahlukuyuz. Allah bütün kainatı nasıl yarattıysa beni de öyle yaratmıştır. Hepimizi yaratan birdir. Eğer benim başkalarına göre farklı bir durumum varsa, bu ancak Allah'ın tayin ettiği bir fark ile olur. Allah'ın tayin ettiği bir farklılık olmadan, kimse kimseye karşı bir üstünlük ve bir farklılık iddiasında bulunamaz. Yani şu kadar binlerce yıldan beri Hindistan'da devam eden faraza, Kast sistemi Sınıflaştırma ve gruplandırma sistemi yok Eee En şerefliler En soylular yöneticilerdir Bunlar işte bilmem Tanrının kafasından Beyninden yaratılmıştır Kafasından kafatasından şu bak. İşte askerler kolundan Yaratılmıştır bilmem falan Daha üst bir kasta çıkabilmen için Bulunduğun yerde Vazifeni sonuna kadar yapacaksın Öleceksin ondan sonra bir daha Dünyaya gelirsen Daha iyi gelme şansını yakalarsın Yoksa daha kötü olursun İkinci girişinde eşek gelirsin Fare gelirsin bir Böyle şey bu İşte Bu kast sistemi Modern dünyaya bugün böyle taşındı Böyle taşındı Hiç fark eden bir şey yok Şeytan Hindistan'a bunu öğretir Evde ben söyleyeyim Avrupa'da Fransız ihtilali üzerinden Başka ayrımcılığı öğretir Sömürgecilikle başka ayrımcılık, ayrımcılık, ayrımcılık. Kavmiyetçiliği öğretir, zenginli, zenginlerin daha üst perde de olduklarını öğretir. Beyaz Türkler, bilmem ne Türkler, şunlar bunlar vesaire her bir toplumda asiller. Amerika'da bakarsınız zenciler, şunlar bir yığın bir yığın. Ha. Niçin bütün bunlar? Bu ayeti kerimeyi unuttuğumuz için. Bu ayet-i kerime gereğince amel etmediğimiz için işte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim o halde yalnız bana ibadet ediyor. Peki insanlar ne yaptılar? Bir sonraki ayet-i kerime de bunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler hatta kelimeler, kelimeler ifade yerinde ise kol kola girmiş birini diğerinden ayıramazsın. O kadar birbirleriyle sıkı münasebet halindedirler. Cenab-ı Allah bizi tek bir ümmet yaratmışken ve o bizim Rabbimizken yalnız O'na ibadet etmemiz gerekiyorken biz ne yaptık? İnsanlar ne yaptı yani? Bakın onu yaptılar. <Sessizlik> Kendi işlerini aralarında paramparça ettiler. Kimi Yahudi oldu? Kimi Hristiyan oldu, kimi putperest oldu, kimi komünist oldu, kimi kapitalist oldu, kimi ırkçı oldu, kimi şu oldu, kimi bu oldu. Peki, olsunlar da. Sonuç ne? Sonuç ne? Cenab-Allah neticeyi belirtiyor. İstediğini ol ama şu gerçeği unutma diyor. İstediğini yapabilirsin diyor. Fakat şu gerçeği hatırından çıkarma. Ne? Kullüm ileyne râciûn <'un> Hepsi bize dönecekler. Allah'a dönülecek. Bugün beşeriyetin bütün sıkıntıları buradan kaynaklanıyor. Yani Allah'a döneceğimizi unutmamızdan kaynaklanıyor. Bütün problemlerin menşeği bu. Yoksa insanlık Allah'ın huzuruna çıkacağını unutmasa, yaptığı her işin Allah'ın önünde hesabını vereceğini bilse ve bunun kaçınılmaz olduğuna inansa, herhalde herkes keyfine estiği gibi hareket etmez. Kendisine çeki düzen verir. Biz Allah'a döneceğimize göre, Allah bizi sorgulayacağına göre, Allah bizi neye göre sorgulayacak? Neyle sorgulayacak? O da gündeme gelecektir. Dolayısıyla hemen arkası, 94. ayet-i kerime, bakın dedik ya kol kola girmiş ayetleri birbirinden ayıramıyoruz. yamel min مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ Mümin olarak her kim salih amellerden bir miktar işlerse bir miktar hepsini işleyemeyiz zaten. Kim her türlü salih ameli sonuna kadar işleyebilir ki? Kim ömrünün tamamını salih amellerle hak edilen seviyede gerektiği kadar yüksek düzeyde kaliteli olarak işleyebilir ki? Bu mümkün değil. Onun için bin Burada Arapçada tabiz minidir. Yani kısmilik bildirir. Kısmilik bildirir. Her kim salih ameller türünden bir miktar ama mümin olmak şartıyla işlerse fela kufrana li Onun çaba ve gayreti inkar olunmaz üstü örtülmez, görmezlikten gelinmez, karşılıksız bırakılmaz. Öyle rahim bir Rab. Hiçbir şey onun yanında zayi olmaz. Ama bakın, sayımızın reddolunmaması için ayet-i kerime iki tane önemli şart zikrediyor. Bir, bir, Salih amel olacak, iki mümin olduğumuz halde işleyeceğiz. Mümin olarak işlenen salih ameli kıymeti vardır. Sorarlar, efendim işte filan kişi şöyle icatlar yapmış, ne yapmış? E bu adam cennete gitmeyecek mi? Müminse gidecek. Çünkü Cenab-ı Allah cennete gitmek için keşif yapma şartını koşmuyor. Keşif giripar kiye Allah cennete gider demiyor. İman edip salih amel. Eğer iman ederse o keşfi de salih ameller arasına girer ha. Ama iman olmayınca kıymeti yoktur. Kusura bakmasın. Bu budur. Beşeriyete insanlığa faydalı olmak ayrı bir sevap konusudur. Gerçekte. Çünkü Bizim dinimiz öyle bir din ki, yolda giderseniz, birisinin ağının kayacağını tahminen faraza, bir meyve kabuğunu, bir karmuz kabuğunu, bir muz kabuğunu kaldırıp kenara koyarsanız, çöpe atarsanız, bunun karşılığında da sevap alırsınız. İnsanlığa yapılan her türlü hizmet, iman ile birlikte olması şartıyla boşa gitmez. Kesinlikle. Hele Allah'ın kullarına faydalı olmak için Allah için yapılırsa bunun haddi hesabı mükafatının olmaz. allah Teala ne kadar mükafatlandırır bilemezsiniz. Onun için Cenab-ı Peygamber ne diyor? Allah bir iş yaptığı zaman kul o işini güzel yapmasını sever. Güzel yaptınız mı işinizi? Şal. Allah seviyor. Allah sevdiği bir işi karşılıksız bırakır mı? Bismillah. Hemen ben söyleyeyim sevdiğimiz bir işin karşılığını vermek isteriz. Cenabı Allah bazen de gücümüz yetmez isteriz ama yapamayız. Ama Cenabı Allah için bunların hiçbir mevzu bahis değil ki. Onun için <gülüyor> salih amel kim salih amellerden bir miktar işlerse ve <gülüyor> o mümin olduğu halde fela kufrana li onun çaba ve gayreti örtülmez yani karşılıksız bırakılmaz üstelik ve inna lahu biz onun o yaptığını kaydederiz yazarız değerlidir çünkü değil veya birinin amelini ötekinden karşılığını vereceğinden yazacağından dolayı değil. Bu ameli Ahmet mi işledi, Ali mi işledi, Velim mi işledi, haşa şaşırdığından dolayı değil. Bu Teala'nın bize öğretmek istediği bir şeydir. Butmayın alın diyor. Hiçbir şekilde kaybolmaz. Bir, bir de günlük hayatınızda siz de bunlara riayet edin diyor. Riayet edin. Geliyor iki kişi, ya hocam biz ortaklık kurduk, güzel. Neye göre? Ya işte böyle. Ya sen yabancı mısın dedik, ben yabancı mıyım dedik. E ee, şimdi de anlaşamıyoruz. E siz baştan beri anlaşmamışsınız ki. Şimdi de anlaşmamanız normal. İşte Cenab-ı Allah bize bunları öğretiyor aslında. Fakat biz... Bunların ne anlama geldiği üzerinde de durmuyoruz. Zannediyoruz ki Allahü Teala yazmaya ihtiyacı olmadığı halde yazıyor. Yazmaya bizim ihtiyacımız olduğu halde biz yazmıyoruz. Bu Allah'a karşı bir itirazdır. Böyle şey olur mu? Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti borçlanma ayetidir. Ve orada diyor birbirinizle borçla, borçlanma işlemi yaptığınız zaman... Belli bir vadeye kadar onu yazın. Borcun miktarı nedir, vadesi nedir, bilmem nesi nedir, şusu bu hepsini yazın diyor. Biz yazmayız, ondan sonra birbirimize düşeriz. Böyle şey olmaz. Onun için Cenab-ı Allah her bir kelimeyle bize aslında birçok şey öğretiyor. Birçok şey öğretiyor, elverir ki o mesajı alalım. Salih amellerimizi ne kadar çoğaltırsak Allah'ın kendimize ve çevremize rahmetini celbetmek için o kadar çok sebebimiz olur. O kadar çok sebebimiz olur. Onun için salih amel işlemekte hiçbir kusurumuz olmasın. Bir amelin de salih olabilmesi için ne gerekiyor? Şeriate uygun olması gerekiyor. Şeriate uygun olmayan amel salih amel olamaz. Resulullah'ın yapmadığı bir ameli biz yapamayız. Resulullah'ın tavsiye etmediği bir ameli biz tavsiye edemeyiz. İşte dolaşılıyor. Dolaşıyor bugün işte Aşura günü olması dolayısıyla şu kadar yüz bin salavat, şu kadar ayet-i kerime, şu kadar kul ad, şu kadar rekat namaz. Yavaş olun kardeşim. Allah'ın ve Resulü'nün koymadığı bir ibadeti hiç kimse koyamaz. İbadetlerde asıl olan ne? Haramlıktır. Ne demek? İbadet haram mıdır demek? Hayır. İbadette asıl olan haramlıktır şu demek. Kullar için ibadetle alakalı bir şey ortaya koymak hakkı yoktur, haramdır. Kullar ibadet koyamazlar demektir. Eşyada asıl olan herallıktır, mübahlıktır. Yani benim bu masayı kullanmam helaldir. Niye? Çünkü eşyadır. Cenab-ı Allah bütün eşyayı kullanayım diye yarattı. Tamam mı? Eşya için Allah ayrıca haram hükmünü koyarsa eşya haram olur. Yiyecek, içecek hepsi böyle. Dikkat ederseniz Cenab-ı Allah ye yeğeni için israf etmeyin diyor. Ondan sonra Rabbiniz size şunları şunları şunları haram etti diyor. İbadette de böyledir. İbadette de asıl olan haramlıktır. Yani Çünkü ibadet eşya değildir. İbadet haşa eşya değildir. İbadet bir haldir. Bir konumdur. Allah'a karşı bir konumdur. Allah'a karşı konum istediğimiz gibi belirlenemez ki. Allah kendisine karşı konumumuzu kendisi dilediği gibi belirler. O ve onun Resulü. Ben aşure gününde Allah ve Resulünün öngörmediği ibadeti nasıl anlatabilirim? Nasıl böyle bir ibadet var diyebilirim? bu salih amel olmaz isyan dahi olur Allah'tan korkmak lazım Allah ve Resulü'nün aşure günü dolayısıyla söylediği Cenab-ı Resulün söylediği şey bellidir ya bir gün öncesinden ya bir gün sonrasıyla birlikte iki gün oruç sadece aşure günü de niye? çünkü Yahudi ile sadece aşure günü oruç tutuyordu Cenab-ı Peygamber onlara muhalefet olmak üzere bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla beraber tutmayı teşrihi buyurmuştur. Bundan sonra özellikle bunun dışında özellikle sosyal medyada ki hepsini zaten ne ben ne siz muttali olamıyoruz. Bıgın, bir bıgın şeyler anlatılıyor. Hiçbirisinin Kur'an ve sünnetten aslı astarı yoktur. Veya daha ihtiyatlı konuşacak olursak Kur'an ve sünnetten aslı ve astarı belirlenmemiş olan İbadetlere ve bu gibi çeşitliklere hiç itibar etmeyin. Elinizin tersiyle itin. Bunların dini bir kıymeti, şer'i bir kıymeti yoktur. Şer'i kıymeti olmayan bir yolla da ibadet olunmaz. İnsanların bunu bilmesi lazım. Çünkü mümin olacak, salih amel olacak, o zaman onun çalışması inkar olunmayacak. Reddolunmayacak. zorunmayacak. Ayet-i kerimeyi bir daha okuyorum. Fe men bin-salihati ve huve mu'min fe la Her kim mümin olarak mümin olarak salih amellerden bazı ameller işlerse onun çalışması inkar olunmaz, çalışması örtülmez, karşılıksız bırakılmaz hati kerime gayet açık. Bunun dışında kabul olunmaz demektir. <gülüyor> Salih amel olmaz çünkü. Evet. Ve inne lahu katibun biz onu yazıyoruz. Durum bu iken insanlar fırkalara, tek ümmet olması gereken insanlar çeşitli inanç, fikir ve ideolojilerle kısım kısım ayrıldılar. Birbirlerine düştüler, birbirlerini yediler. Öyle Budist, Arakanlı, mazlum Müslümanı niye kesiyor, öldürüyor? Yahudi, mazlum Filistinliği niye öldürüyor? Zalim Esed ve avaneleri, öbür zalimler niye mazlum Suriye halkını katledip duruyor? Rusya'sıyla, Amerika'sıyla, İran'ıyla vesaireyle birlik olup, içeriden Daesh'iyle, ile, ile vesairesiyle beraber bu mazlum insanları niye öldürüyorlar? Irak niye paramparça? Afganistan niye mini? Ve science'a bildiğimiz kadar neden temeli İslam akidesine düşman bir inanca, bir ideolojiye, bir dine karşı tarafın sahip olmasıdır. Evet. Müslüman olarak biz Müslüman olmayanları sadece bir halde öldürebiliriz. O da adil olması ve hukukuna riayet edilmesi şartıyla savaş halinde ve sadece savaşanlar. Sadece savaşanlar. Şu 20. asır dediği gibi Mehmet Akif'in merhum. O mahluk asil canı cehenneme. Hangi hukuka riayet ediyorlar? Sarı'nın gazını kullanırken mi haklara hukuka riayet ettiler? Varil bombalarını atınca mı? Rusya'dan kalkan füzeler, uçaklar, gemiler Akdeniz'e gelip Efendim ben söyleyeyim Suriye topraklarına gelip Sivil hedef mi? Güçlü mü? Değil mi? Askeri hedef mi? Ayırmadan Küçük, büyük, yaşlı Sefil Bir lokma ekmek bulmaya muhtaç kalmış olan insanları öldürünce mi? Bu insanlar ya, Hani sizin devletler arası hukukunuz? Hangi sizin Uluslararası, adalet divanınız, hangi hani birleşmiş milletleriniz, hangi şuyunuz, hangi buyunuz, hangi demokrasiniz, hangi insanlığınız, hangi hümanizminiz, nereye? Meğer hepsi münafıklıkmış. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ <Sessizlik> Söylediği ile ettiği birbiriyle örtüşmeyen münafıktır. Bugün dünyayı evet bir ve çesiyle baktığınız zaman kafir olduklarını da gizlemiyorlar. Fakat yine de kendi ideolojilerini bizlere takdim etmek için, bize sulbetmek için münafıklıktan geri kalmıyorlar. Dünyanın her yerinde Müslümanları öldürüyorlar ama Müslümanları öldürüyoruz demiyorlar. Dememek için kendilerine bir takım perdeler üretirler. Üretirler. Bu onların üretimidir. Ve biz bunları vuruyoruz derler. Onlara terör örgütleri derler. Ondan sonra bunları. Halbuki üreten de onlar, öldüren de onlar. O terör örgütleri arasında öldürmek istediklerini onların arasına katanlar da onlar. Bunun planını, programını, yolunu, yordamını hazırlayanlar da onlar. Bu oyunun da fark edilmemesi için Efendim, Amerikan Cumhurbaşkanı bayram olduğu zaman Müslümanların bayramını tebrik ediyormuş. Putin tebrik ediyormuş. Müslümanlar da maşallah fosur fosu uyuyorlar. Olmaz öyle. Nasıl? Müslüman ben aktualite içinde boğulalım demiyorum. Fakat dünyanın siyasal parametrelerini nereden başlayıp nereye gittiğini de bir Müslüman bilmek zorundadır kardeşler. Bilmeden biz dostumuzu düşmanımızı sağlıklı bir şekilde tanıyamayız. Asura görmesiyle birileri Yezid-Mezid deyip duyu dövünüyor. Hüseyin-Müseyin deyip duyu dövünüyor. Vallahi bunlar ne Hüseyin'i bilirler, ne Yezid'i bilirler bu zavallılar. Yezid'e küfrederler, ondan sonra Yezid'e rahmet okutan Esed'in yanında yer alırlar. Ben ne anladım senin Yezide sövmenden veya lanet okumandan? Ne anladım senin Hüseyin için ağlamandan? Hatta kafana hançerler vurmandan? Zincirlerle kendini dövmenden? Bu çelişkidir ve ahmaklıktır. Hiç kusura bakmasınlar. Hüseyin Aleyhisselam radıyallahu anh de hiç benim için sakıncası yok. Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz'e aleyhisselam da derim. Elbette birbirimize verdiğimiz selamı Peygamber Efendimiz'in sevgili torununa da veririz. Fakat kimse onun, onun masumiyet veya peygamberlik makamına çıkardığımız anlamında değil. Şehitlerin efendisidir. Peygamber Efendimiz'in benim Reyhan'ım diye sevdiği sevgili torunudur. Fatıma radıyallahu anhâ validemizin çiçeğidir. Bizim için çok değerlidir. Fakat şu anda burada olsaydı Hüseyin radıyallahu anh efendimiz Esed'e sen çok iyi yapıyorsun mu derdi. Allah rızası için bunu kim söyleyebilir? Vallahi Hüseyin olsaydı bu adamlarla bizden daha fazla savaşır ve mücadele ederdi. Değil iyi yapıyorsun, güzel yapıyorsun demek ilk fırsatta İlk fırsatta Yezid bile olsaydı Yezidi unuturdu Müslümanları Acımasızca katleden Çoluk çocuk yaşlı genç ihtiyar, kadın demeden İslam diyarını tahrip eden Bu insanlara bu zalimlere karşı Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz karşı çıkmayacaktı da Kim karşı çıkacaktı Peki siz Hüseyin adına nasıl bu zalimlerin yanında yer alabilirsiniz. Böyle şey olur mu ya? Hakikat bu kadar ters yüz edilebilir mi? Vallahi Hüseyin Aleyhisselam anh, bu tutumdan beridir. Bu tutumdan beridir. Tarihin gelmiş geçmişe en büyük yezitlerinin yanında yer alıyorlar. Ondan sonra Hüseyin için ağlanıp sızlanıyor. Gidin işinize. Kendinize gelin. Gerçekleri görün, anlayın. Adına Hizbullah diyecek, adına İran İslam Cumhuriyeti diyecek ve zalimlerin yanında yer alacak. Allah intibah versin. İşte bu şekilde iman edip efendime söyleyeyim Salih amellerden işleyenlerin amelleri örtülmez. Ama insanlar da kendi işleri arasında tefrikaya düştüler diyor 93. ayet-i kerime. Şimdi peki ne olur? Bir kısım insan dinde tefrikaya düştü, ayrılıklara düştü. Bir kısım insan iman edip salih amel işlediği. Salih amel işleyenlerin amelleri boşa çıkmayacağını belirtti öbürlerinin duğumu ne? 95. ayet-i kerime diyor ki وَهَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Helak ettiğimiz bir kasaba ahalisi var ya her bir kasaba hangi yani nekire olduğu için yani belirtisiz olduğu için her bir kasaba için geçerlidir. Hangi ülke olsa olsun. Biz bir ülkeyi küfür ve inkarından dolayı eğer helak etmiş isek artık onların geri dönmeleri imkanını yoktur. Geri dönmelerine imkan yoktur. Yani dünyaya geri dönemezler bir. İki, bir diğer mana onlar dönmezler değil onları buradaki laf fazladır. Ennehum <gülüyor> yerciun yani onların dönmeleri haram olur. Yani biz ancak dönüşleri mümkün olmayan ülkeleri helak ediyoruz. Fakat her kahalükarda bunun verdiği mesaj şudur. allah Teala kafirleri dünyada da ahirette de helak eder. Eğer onlar vazgeçmeyecek olurlarsa bu helaki dönmelerine yani hakka dönmelerine imkan vermeyecek surette tahakkuk eder, onların başlarına iner. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Nereden anlıyoruz? 96. ayet-i kerime böyle söylüyor. Hatta izâ futihat ye'cucu ve me'cucu ve hum min kulli hademi Nihayet, yani kıyamet alametidir bu. Ye'cuc ile me'cucun çıkması neredeyseler Allah bilir çıkması nedir kıyametin bir alameti büyük alametlerinden nihayet ya cuc ileme cucun seddi bulundukları yer açıldığı zaman ve onlar her bir yüksek tepeden hızlıca inecekleri vakit ve takrabal va'dul hak ve hakvat gelecek feiza hiya shaḫisat ebsarul zelina kferu o zaman görürsün ki kafirlerin gözleri yuvalarından dışarı fırlamış dehşetten. Ya veylenâ kad kunnâ fi gafletim min haza diyecekler. Yazık olsun bizlere. Yazıklar olsun bizlere. Biz bu azaptan yana gaflet içindeydik. Belkunnâ zalimin. Hatta daha da ötesi biz zalim kimselerdik. Şimdi Ya cüc ile Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki zikri oldukça özlüdür. Hadis-i şeriflerin bizlere anlattıklarına göre bunlar iki ayrı kavimdir. Tevrat'ta da Gog Magog diye geçer. Bugünkü elim Tevrat'ta. Yani Kur'an-ı Kerim ve ondan önceki semavi kitaplar da bunların kıyametin alameti olarak çıkacaklarını ne yapmıştır? haber vermiştir. Demek ki bu ilahi semavi kitapların üzerinde ittifak ettikleri bilgilerden birisidir. Bunlar çıkacakları vakit, çıkacakları vakit yeryüzünde hep fesat yayacaklar. Çok kalabalıktırlar. Sayıca beşeriyetten, insanlıktan o zaman için oldukça fazla, ocukça tehlikelidirler. Hep zarar verecekler. İslam aleminde bunlar Moğol istilası zamanında Moğolların yeryüzünde verdikleri fesat dolayısıyla Yecüc ile Mecüc'ün onlar oldukları dahi söylenmiştir. Hatta daha sonra yazılan bazı kaynaklarda, hatta kimi tefsirlerde Yecüc ile Mecüc'ün Moğollar oldukları veya o zamanki bilinen isimleriyle hep aynı bölgeden geliyorlar ya, bazı kaynaklarda Türk olarak yazarlar. Dolayısıyla burada yani bir kavim falan aşılanmak değil. O zamanki bilgiler çerçevesinde böyle yorumlar var. Doğrusu nedir? Allahu alem. Bu o zaman için belki şartlar gereği haklı olabilecekleri veya mazur görülebilecekleri yorumlardı ama günümüzde bunların onlar olmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki bunun yerine ya ile Mecuç yeryüzünde dolaşan ve bir türlü dura, dur durak bilmeyen, yaygın bir şekilde yayılan her türlü fitne ve bu fitneyi yaygınlaştırma aracı da Yacuc ile Mecuc'un askerleri olabilir. Kendileri değil de güçleri, kuvvetleri olabilir. Kimdir bu Yacuc ile Mecuc? Allahu Alem bakacağız ne zaman açılacak, ne zaman gelecek. Fakat burada kasıt şu. Kıyamete kadar bu ihtilaf devam edecek insanlar arasında. Bu doğru yoldan kaçışlar, doğru yoldan uzaklaşışlar kıyamete kadar devam edecek. Fakat Fakat Kıyamet yaklaştığı vakit, alametleri ortaya çıktığı vakit insanlar ne yaptıklarını da görecekler, anlayacaklar. Azabı görecekleri vakit fe iza hiya shaakisat absarul Hak olan vakit yaklaşmış olacak. Vaadolunan o kıyamet yaklaşmış olacak. Kafirlerin gözleri dehşetlerinden yuvalarından fırlayacak. Şahıs albasa şu demek. Genelde Artık türlü şeyler, sebepleri olur. İnsan şöyle bir yukarı doğru göz kapakları en dibe kadar tavan yapar ifade yerindeyse. İradesi dışı. Gözler de yerinden fırlar. Belki biri sağa, belki biri sola bakacak hale gelir. Şu basar işte budur. Yani göz bir türlü doğru bakamaz. Yerinden fırlar ve sağa sola kayar. Dehşetten ne yapacağını, ne edeceğini bilemez, kestiremez. O insandaki o müthiş ruh halinin etkisi gözlere böyle vuracaktır. Gözlere böyle vuracak. Doğru bir şekilde görmelerine imkan olmayacak. Dehşetten gözleri yuvalarından fırlayacak. Ve kafirler diyecek ki ah yazık oldu bizlere. Biz bu durumdan gaflet içinde kalmıştık. Hatta ne gafleti? Zalim idik. Zalim kimseleridik. Zulüm ne? Zulüm yapılması gereken bir işi gerektiği şekilde yapmamaktır. Herhangi bir şeyi hak ettiği yere koymamaktır. Herhangi bir kimseye hak ettiğini vermemektir. Hakka uygun olmayan her bir şey zulümdür. Eğer inancınız hakka uygun değilse haşa öyle değil bir kimsenin inancında hakka uymayan bir taraf varsa uymayan taraf olduğu kadar zulüm vardır. Bir kimsenin davranışlarda Hakka ve adalete aykırı bir taraf varsa O aykırılık kadar Onun davranışlarında hal ve hareketlerinde Tutumlarında zulüm vardır Bir kimseye Vakti, vakti gelmiş ödemesi Gereken bir hakkı varsa Üzerinizde ve siz Şeran kabul edilebilir bir mazeretiniz Olmadığı halde o hakkı Ödemiyorsanız burada zulüm Söz konusudur ve zulmün en büyüğü de Küfürdür Çünkü en büyük haksızlık ne? Küfür. dile dedik hak? Hak edilen zulüm ne? Bir şeyi hak ettiği yere koymamaktır. Küfür en büyük haksızlıktır. Çünkü en büyük hak olan Allah'ın varlığını, vahdaniyetini kabul etmeyi ne yapmış olur? Bir kenara itmiş olur. Onun yerine küfür ve inkarı ikame etmiş olur. Onun için bu da zulmün en büyüğüdür. Peki Cenab-ı Allah bunlara ne yapacak? <gülüyor> dik deyip onları bırakacak. İyi madem hatanızı anladınız, sizi halinize bırakıyoruz, gidin bakalım. Mı? Öyle değil. Cenab-ı Allah diyor ki اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ Sizler de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz varlıklar da Cehennemin odunusunuz. Siz oraya uğrayacaksınız. Kısa bir fasıldan sonra buradan devam ederiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. 98. ayet-i kerime az önce söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah bütün müşriklere bütün kafirlere hitaben diyor ki sizler ve ibadet ettiğiniz bütün varlıklar cehennemin odunusunuz. Siz zaten oraya gideceksiniz. Şimdi bu ayet-i kerime nazil olunca Mekkeli müşrikler Buna çok içerliyorlar. Üzülüyorlar. Kendi kendilerine ve kendi aralarındaki konuşmalarında Muhammed bizim ilahlarımızı çok fena ufalıyor, hakaret ediyor dediler. O zaman için henüz Müslüman olmamış, İbn-i Zibari diye şairliği de olan bir zat meclislerine geliyor bakıyor ki Kureyşlilerin yüzünden düşen bin parça. Ne oldu diyorlar? Vallahi Muhammed bizim ilahlarımızı diline doladı. İlahlarımıza ağır hakaretler yaptı. Cehenneme gideceklerini hatta cehennemin odunu olduklarını söylüyor. Ve bu ayeti okuyorlar ona. Sizler de İbadet Allah'tan başka ibadet ettiğiniz varlıklarda cehennemin odunusunuz. Siz oraya uğrayacaksınız, gideceksiniz. Üzüldüğünüz şeye bakın diyor. Ben diyor şimdi gidip Muhammed'e karşı öyle bir söz, öyle bir delil getireceğim ki o bunu söylediğine pişman olacak. anlamında da konuşuyor. Ne diyeceksin? Diyeceğim ki ona eğer öyle diyorsan o zaman melekler de İsa da Uzeyr de cehenneme gidecekler. Çünkü İsa'ya da Allah'tan başka Allah bırakılıp ibadet edildi ve Allah'la beraber ibadet edildi. Meleklere de Uzeyr'e de. Ama sen bunların yüce varlıklar olduğunu söylüyorsun kendi kendinle çelişkidesin. Demiş olacaktı Güya. Bu sefer şu 99. ayet kelime nazil oluyor. Diyor ki Levkana hâ ulâi alîha tamma varduha, vâ kullun fiha Eğer sizin bu ilah diye taptığınız varlıklar Gerçekten ilah olsalardı Cehenneme gelmezlerdi Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın öyle bir iddiası yok Uzer Aleyhisselam'ın öyle bir iddiası yok Meleklerin öyle bir iddiası yok O sizin kendi uydurmanızdır Kendi uydurmanızdır Ve bunlar Siz onlara ibadet ettiniz diye Cehenneme atılacaklar değildir Diğer taraftan ayet-i kerimede bir incelik daha var. ma tabudun Buradaki ma, Arapçada akılsız varlıklar için kullanılır. Akılsız varlıklar için kullanılır. İnsanlar için bu kullanılmaz. Şair olmakla birlikte ayet-i kerimedeki bu inceliği fark edememiş. Veya görmezlikten gelmiş. Sizler ve sizin ibadet ettiğiniz nesneler demektir. Tam Türkçe tercüme edecek olursak. Sizler ve Allah'tan başka tapındığınız nesneler, nesneler cehenneme odundur. Cehennemin kendileriyle tutuşturulacağı varlıklar olacaktır. Niçin? Böylelikle Cenab-ı Allah ilah diye tapındıkları o varlıkların, Cehennemde cayır cayır yaktıkları, yandıklarını görmelerini sağlayacak Ve ahmaklıklarını en ileri derecede orada idrak etmiş olacaklar Gözleriyle görecekler Hep beraber yanacaklar İlah diye edinilen insanlar da var ve bu insanlar arasında buna razı olanlar da var. Hatta kendilerini ilahlaştıran insanlar var. Stalinidir, Leninidir, Musollunisidir, Hitleridir, Efendime söyleyeyim Churchillidir ve buna benzer. Bunlar insanlığa kendi inandıkları sayamayacağımız kadar çok inandıkları değerlere göre düzen ve şeriat koyan varlıklar kendi inançlarını insanlar için şeriat koyuyorlar bakın İngiliz demokrasisi vesairesi falan diyoruz veya Batı demokrasisi Mısırlılar kral zamanında ve İngilizlerin Mısırı sömürgeleştirdikleri dönemlerde Ayaklanıyorlar, yürüyüşler yapıyorlar. 30'lu yıllarda, İrabi Paşa devrimi sırasında. Çorç'in o zaman Müstemleke Bakanı, yani Sömürgeler Bakanı. Mısır'daki olayları danışmanlarına soruyor. Ne istiyor bu halk diye soruyor onlara. Onlar da efendim demokrasi istiyorlar. Bakın demokrasinin piri denilebilecek Churchill'in nazarında demokrasi ne? Cevabını da göreceksiniz. Onlara da oynamak için ellerine bir oyuncak verin. Bu oyuncaktan onlara da verin diyor. Bir bebek verin onlara, bir oyuncak Bu budur. Kendilerini oyalayacakları, kendisiyle oyalayacakları bir oyuncak görüyoruz. Ve biz dünya Müslümanları bu işin ne anlama geldiğinin farkında değiliz. Cenab-ı Allah hatta daha açık ve net söylüyor. Hak ve hakikat dışındaki her bir iş dünya hayatının oyunu ve eğlencesidir. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehu Dünya hayatı yani ahireti hesaba katmayan bir dünya hayatı ancak bir oyun bir eğlence ve bir oyalanmadır. tespitler ifade yerindeyse örtüşüyor. Şu kadar var ki Cenab-ı Allah bize dünya hayatının hakikatini öğretirken onun karşısında dünya hayatını değerlendirecek ahiret için bir yatırım olumlu bir yatırım alanı ve sermayesi olarak değerlendirmemize imkan verecek bir de yol gösteriyor. Dünyayı İslam'a göre yaşarsanız dünya sizin için çok hayırlı bir tarla olur diyor. Neyse oynarsınız, oyalanırsınız ondan sonra da cehenneme taptığınız mağbutlarla beraber odun olursunuz diyor. Onun için herhangi bir şekilde İnsanların artık açık ve net olarak söylemek icap ediyorsa zaman insanın insandan kendisinden ümidini kesmesi gereken zamandır. Hatta çoktan bile geride kaldı. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Bütün beşeriyet tarihini incelemeye gerek yok. Az önce bir vesileyle tarih olarak gösterdiğimiz Pandora'nın kutusunun açıldığı zaman olarak söylediğimiz 1789 muydu? Fransız İhtilali. Dan bu yana dünyanın rejimleri ilan edildi, imal edildi, üretildi. Faşizmi, milliyetçiliği, demokrasisi, sosyalizmi, kapitalizmi, şusu busu, şimdilerde globalizmi vesaire ne derseniz denir. Hepsi Temel üreticisi, pazarlayıcısı, menfaatlerinin toplayıcısı şeytan. Ve insanlar şeytanın gönüllü uşaklığını yaparak birbirlerine kul alıyorlar ve neticede hepsi şeytanın köleliğini yapıyorlar. Şeytana ubudiyet ediyorlar. Kulluk yapıyorlar. Şeytanın emrinin dışına çıkılmıyor. Bütün bu rejimler, ideolojiler, izmler, felsefeler, bilmem neler, vesaireler. Her türlüsüyle. Siyasal olanı da, ahlaki olanı da, efendim, ekonomik olanı da ne derseniz, neyle nitelendirirseniz, felsefi olanı da, teorisi bilmem nesi, niye? hepsi bitti. İdeolojiler, hepsi şeytan imalatı. Ve cehenneme Odun yetiştirme fabrikalar. Başka bir işe yaradıkları yok. Beşeriyet bu hakikati anlamak zorundadır. Beşeriyet bunun farkına varmak zorundadır. Yoksa dünyada da rahat ve huzur olmayacaktır. Ahirette zaten olmayacaktır. Onun için Cenab-ı Allah batıl mabutlara ibadet edenlere mabutlarını gösterecek. Sizin bu dedikleriniz, sizin ilahınız olsaydı, bu cehennemi bu şekilde boylamazlardı diyecek. Artık iş işten de geçmiş olacak. Ha diyecekler. Kalu Rabb nerjigna, n'amal salihan gha'ra aladhi n'amal. Diyecekler. Rabbimiz bizi geri dur dünyaya. Yaptıklarımızdan daha farklı salih amel işleyelim diyecekler. Fakat her şey zamanında. İş işten geçtikten sonra kıymeti yok. Kıymeti yok. Her şeyi vaktinde yapmasanız en azından değerini kaybeder. Namazımızı bile. En faziletli namaz da Vaktinde kılınan namaz. Zamanı geçirmemek lazım. Hele o koca bir ömür var ya, o ömüre sığdırmanız gereken imanınızı ve salih amellerinizi ihmal edecek olursanız, artık son nokta konulduktan sonra yapacak hiçbir şey kalmaz. Onun için Efendimiz ne diyor? Yedi sınıf Gölgenin olmadığı bir zamanda arşın gölgesinde kalacaklar, barınacaklar diyor. Bunlardan birisi hangisi? Ve şebbün neşe'e fi ibadetillah. Gençlikten başlayacak bu iş. Buluk çağından itibaren en azından başlayacak. Ve şebbün neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadet ede ede büyüyen bir genç. Allahü Teala'nın arşının gölgesi altında barınacak. Yaş yetmiş iş bitmiş olduktan sonra camiyi doldurmak kolaydır. Öyle. ya? başka bir şey yok garibat. Ya kahveye gidecek ya camiye gidecek. Akıllı ise camiye gider. O kadar. hay hay o da güzel. Hiç yok da niyedir tabii. Zararın neresinde dönlü şekerdir? Cenabı Allah. Bazen son anda yapılan tövbeyi çok değerli olduğundan dolayı çok güzel de mükafatlandırır. O Allah'ın tasarrufudur. Ona bir şey demiyoruz biz. Fakat gençken yapılan ibadetin kıymeti bir başkadır. İtekim İbn Abbas da diyor ki: "Gençliğini yaşlılığın için değerlendir." Ne kadar güzel bir ifade. Çünkü belli bir yaştan sonra adam gibi rükû yapamazsın, adam gibi secdeye eylemezsin, istediğin gibi oruç tutamazsın, istediğin kadar Allah yolunda cihad etme fırsatı doğarsa kılıç sallayamazsın, silah tutamazsın, gidemezsin, gelemezsin vesaire. Onun için diyor, gençliğinden, gençliğinden yaşlılığın için bir şeyler biriktir, bir şeyler arttır. Bunlar tecrübedir. Nasıl tecrübedir? Yaşlı bir zatın Ashab-ı Kiram'dan bu kadar alim olan bir zatın kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed gençlerine bir tavsiyesidir. Yaşlılığınız için gençliğinizi değerlendirin diyor. Şu anda faraza, geceleyin uyanıp 3 saat teheccüd kalabilirsin. zamanı gelecek belki uyanamayacaksın. Veya uyumak istediğin için uyuyamayacaksın, tam teheccüde kalkacağın zaman uyku artık bastırmış uyanamayacaksın. Veya kalkmak isteyeceksin, kalkamayacaksın. Veya sandalyeye mahkum kalacaksın. Vesaire vesaire. Gençlik ne demek? Şu demek. Gençliğinden yaşlılığın için arttıracaksın ne demek? Gelirin iyiyken, ticaretin yerindeyken, kara gündüz dostu olmak üzere, yanına birkaç tane ihtiyat akçesi eskilerin tabiriyle, ayırman demektir. Yaşlılığında ibadet edemediğin zaman, Allah'a kendini hak ettiği gibi ibadete veremediği zaman veya iyice yapamadığın zaman en azından gençlikte yaptıklarını hatırlayarak rahatlarsın. Rabbim amellerimi kabul buyur diye dua edersin. Bir daha dua edersin. Onun için vakit varken demir tavında dövülür derler ya her şeyi vaktinde yapmak, bunun Müslüman'ın aynı zamanda e, fırsatları elinden kaçırmaması için önemli bir anahtarıdır. Öğrenciyken okuyacaksın fraza. Tahsilini bitirdikten sonra ah keşke adam gibi okusaydım demenin bir kıymeti olmaz artık. Geri dönemez. Her şeyi vaktinde Dolayısıyla ibadeti de vaktinde, e, salih ameli vaktinde ve olabildiği kadar en güzel şekliyle işleyeceksin. Onlar diyor, hepsi birlikte yani ibadet edenler de, mağbutlar da orada küllün fiha hâlidûn. Ebedi kalacaklardır. Lehum fîhâ zefirun ve hum fîhâ lâ yesmeûn. Onların orada hırıltılı, sıkıntılı bir nefes alışverişleri olacaktır. Zefir, rahatça alınamayan nefes demektir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Diyelim ki, Aşırı nemli havalarda bu bizim Türkiye'de pek yok ama çok aşırı nemli diyelim ki ciddede. Yazın ortasında günün ortasında dolaşabilmek rahat nefes alıp dolaşabilmek için dışarıda ifadelerinde seskileri tabiriyle körü gibi ciğerinin olması lazım bir insan zordur. Ha. O şekilde böyle bir basınç altında zorlanarak nefes almaktır zefir. Sebep her nedense. Bazen keder ve sıkıntıdan dolayı da insanın içi daralır ya, nefes almakta zorlanır. O şekildeki nefes alışa da zefir denilir. Yani kısacası rahatlıkla alınıp verilemeyen nefes zefirdir. E burada nerede olacaklar? Cehennemde. Ne'udu billah. Cehennem sıcağında rahat nefes ne gezer? Nefes başlı başına ayrı bir azab olacak belki. Maazallah. <gülüyor> Ve onlar orada da sağır olacaklardır. Hiçbir şey işitemeyeceklerdir. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ayrı bir sıkıntı. Mutlaka her birimizin başından benzeri bir şey geçmiştir. Bir seferinde şöyle kulağıma bir şeyler kaçmıştı. Aman yar bir dünyam değişti. Sadece bir kulağıma öbür kulağım işitiyor. Soluğu derhal hastanede doktorun yanında aldım. Aman kulağıma bir şeyler kaçtı. Temizle dedim. Ne yapacaksan yap. Geçmiş gün bir şeyler oldu. Rahatladım elhamdülillah. Ya, bu bir kulak böyle. Azam içerisinde olacaksın. İşitmeyeceksin bilmem ne. Vallahi tasavvuru çok zor bir hadise. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunları anlatıyor ki dünyadayken biz kendimize çeki düzen verelim. Buna ibret denir işte. İbret almak budur. İbret alalım. Azap ayetleri insanı ne kadar sıkıyor ve üzüyorsa müminleri nimet vaatleri de o kadar rahatlatır. İşte şimdi de Cenab-ı Allah bizi ifade ise böyle azap tehditleriyle korkuttu, içimiz sıkıldı. Bakın Cenab-ı Allah şimdi rahatlatıyor. 101. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ mubâdûn. Allahu Ekber. Ta baştan beri, ezelden beri, bizim tarafımızdan kendilerine el-hüsnayı yani cenneti vaat etmiş olduğumuz kimseler var ya, işte onlar o cehennemden uzak tutulacaklardır. Onlar korkmasın, onlar üzülmesin. Ama onlardan olduğumuzdan emin olabilsek keşke ümidi bile insanı büyük ölçüde rahatlatıyor. Onlar daha orada la esme'un hasisaha. O cehennemin en ufak bir sesini dahi duymazlar. Ve fi halidun. Ve onlar canlarının çektikleri içerisinde ebedi kalacaklar. Canlarının çektikleri daysa Neyi çekiyorsa ebedi kalacaklar. Kesintiye uğramak yok. Dünyada bütün sevilenler, bütün lezzetlerin sonu gelir ve biter. Bir daha başlasa bile yine biter yani. Sevdiğiniz yemek olsun mesela. Veya bir içecek olsun. Bir yere kadar yersiniz. Bir yere kadar içersiniz. Geçmiş hükümdarların bazılarını, yemeğe çok düşkün olanların, çok affedersiniz, kendilerini kusturan tüyleri olurmuş. Damağına o tüyü koyuyor, çıkartıyor, bir daha yiyor. Aman Rabbi, kendinize gelin ya. Ne olacak? Seviyor musun bunu? Seviyor, sevebilirsin. Fıtridir yemek sevmek. Allahü Teala'nın nimetlerini düşün. O nimetleri elde etmek için kendini hazırla. O nimetlere ulaşabilmek için bahanelerin olsun. Bahanelerin olsun. Bazına aşırı mı düşkünsün? Allah'a dua et ya Rabbi iştahımı senin razı olacağın hale sok de. Kendin için de bu konuda kendini gayrete koy. Bunun sana çok faydası olmaz. Beş dakikalık zevk, ondan sonra üç saat mide fesadı, dört saat mide fesadı, ağrılar, sızılar, geğirmeler, övürmeler, bilmem neler vesaireler. Dünya böyle bir şeydir. Dünyada acı ve tatlı karışıktır. Hani esnaflar diyorlar ya, eskiden acı biber tatlı biber belliydi. Canı acı dese almayacaksın... Tatlı arıyorsun, tatlı dese almayacaksın, acı istiyorsun. Karışık abi diyor. Dünya aynı böyledir. Acısı tatlısı karmakarışıktır. Onun için akıllı olan kimdir? Akıllı olan tatlısından acıtmayacak kadar istifade edebilendir. Akıllı odur. Acısı sana dokunmayacak kadar tatlı ve lezzetli olanından istifade edersin. İnsanın çoluğunu çocuğunu sevmesi tatlıdır, güzeldir. Fakat seni ibadetten alıkoyacak kadar, seni batıla meylettirecek kadar, sana yanlış işletecek kadar onları sever ve düşkün olursan işte bu tatlının acısıdır. Onun için dünyada biz nimetlerimizin de Acıya ve ıstıraba, dünyevi nimetlerin acıya ve ıstıraba değil ebedi nimete rahat ve huzura dönüşmesi için onları Allah'ın razı olacağı hudutlar içerisinde tutmasını ve kullanmasını bilmeliyiz. İşte o vakit canlarımızın çektiki içerisinde ebedi kalırız. Cennette öyle yemekten dolayı karın şişmesi, mide yorulması olmayacak. Tıkanmak bilmem ne falan filan yok öyle bir şey. Çünkü orada bakın canınızın çekeceği şeyler arasında olacaksınız ve ebedi kalacaksınız. Canın yemek istedikçe yiyeceksin, içmek istedikçe içeceksin. Gezmek, dozmak, uçmak, katmak ne istiyorsan. Hiç sınırı olmayacak. Cennet öyle bir yer. Dolayısıyla insan cennet nimetlerinin sonsuzluğunu düşünerek dünyadaki nimetlerden itidal üzere itidali bozmadan yararlanmasını bilmesi ve onlara sınır koymasını özellikle tehlikeli olmaya başlayacakları noktadan itibaren sınır koymasını bilmelidir. Ebediliğin ölçüsü daha doğrusu ebedi nimetlerden daha çok istifade etmenin bir yardımcı unsurudur en azından bu. Ondan sonra Canlarının çektikleri içerisinde ebedi kalacakları gibi La yehzunuhumul feza'ul akbar. O en büyük korku Yani cehennemde ebedi kalmak korkusu Ve benzeri diğer korkular Onları asla üzmeyecektir, kederlendirmeyecektir Üzüntü ve keder yani yanlarına yaklaşmayacak Üstelik bu tasavvur mümkün değil. Fakat insan hayal meyal zevkini şey edebilir, tasavvur edebilir, düşünebilir. Ne? Ve وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلٰئِكَ Melekler sizi karşılayacak diyor. Melekler onları karşılayacak. Cennete girişlerinde en büyük korku onları üzmesi şöyle dursun. Melekler karşılarına girecek Hoş geldin diyecek onlara Buyur edecekler onları Ve diyecekler ki onlara Hâzâ yevmukum Lezî kuntum tuadun." İşte bu Vaktiyle size va olunan gününüzdür Sizin gününüz Vaktiyle Size vaat olunan gününüzdür. Haza yavmukum allazi kuntum tuadun. Rabbim bizleri bu güzel hitaplara, <gülüyor> muhatap eylesin inşallah. <gülüyor> Tasavuru mümkün değil yani. Ondan sonra ve la kad ketebna fi zeburi min ba'di <gülüyor> <bir ayet>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> An al ayet. evet. Yüzyılda tuş sema k tayis jili lil kitap. Kama bdeana ölü xalqı nugeyde. Vardan inna Kerim şimdi birebir belki siz de fark ettiniz. Yallah şok zaman gitmiyor bir kimse. Yürümiyor. Orada bir Bakıyorsun böyle nasıl diyeyim tekerleklerin yürümesini engelleyen bir şeyler takılıyor. İlerleyemiyorsunuz. Bakıyor, gitmiyor. Ha söyle ha tamam ya üsteme. Şimdi oldu. Söyle bu. Bu bu da Kur'an-ı Kerim'in. Başka kitaplarda, başka eserlerde, başka yazılarda böyle bir özellik yok. Böyle bir özellik yok. Namazda Kur'an birçok kimsemiz önünde namaz kıldırırken ben, siz, her birimiz veya başkaları bakıyorsunuz ayet-i kerimenin sonrasını iyi getiremiyor. İlerleyemiyor. İlerleyemiyor. Mesela üç ayet atlayıp tamam mı? Ondan sonra düz okuyup gidemiyor. Olmaz diyor Kur'an-ı Kerim ifade yerinde ise. Baştan ta ki Şeyi bulana kadar, doğru kelimeyi bulup arkasından devam edinceye kadar. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi bir özelliğidir. Ayrı bir özelliktir. Evet, gelelim ayet-i kerimeye. Allah, bu da dehşetli bir hal. Tasavru yine mümkün değil. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ lil لِلْكُتُفُ Semayı şimdiki tabirle diyelim Kağıt katlar gibi katlayacağız diyor. Sizin kağıt katlamanız var ya Onun gibi bir katlamayla Semayı Semayı Öylece katlayacağız Kıyamette Ne olacak bu semavat O gün diyor Bir başka ayet-i kerimede Yer başka bir yer olacak Gök başka bir gök olacak <gülüyor> Başka yerlerde semavat Allah'ın sağ elinde, yer O'nun avucunda semavat da sağ elinde dürülüp katlanmış olacaktır. Kema beden evvela halkın nu'iduh. O ölümden sonra dirilişi, mahşeri uzak görenlere Cenab-ı Allah özellikle sesleniyor. Biz bunca kainatı, mahlukatı yokken var ettik. Onları nasıl ilkin var ettikse, yok ettikten sonra bir daha tekrar iade edeceğiz. Kimse bu kainatın düzeni bozulduktan sonra ahirette nasıl yeni bir düzen kurulacak diye sormasına gerek yok. Bir zamanlar bu düzen de yoktu. Ama kuruldu. Cenabı Allah kurdu bu düzeni Yoktu Zerresi yoktu Bugün inkarcılar dahil Mutlaka kainatın bir başlangıcın olduğunu kabul etmek durumundadırlar ve ediyorlar zaten Ama kimisi bir hücreden başlattır Kimisi bir atomdan başlatır Kimisi şöyle kimisi böyle Kimisi Efendime söyleyeyim Big Bang teorisini geliştirir kendisine göre Elginç bir şeyler söyler o bizi ilgilendirmiyor. Hepsinin ortak noktası ama ne? Kainat bir zamanlar yoktu, bir zamandan itibaren varlığı başladı. Cenab-ı Allah da diyor ki, mantık da zaten bunu diyor. Kainat, bunca kainat, bir hücreden dahi gelişerek meydana gelmiş olsa, büyük patlamayla dahi meydana gelmiş olsa, bunun bir Yaratanının olması lazım. Kendiliğinden meydana gelmiş olamaz. Akıl bunu izah etmez. İzah edemez. İşte Cenab-ı Allah diyor ki كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِدُ Onu ilk olarak nasıl yarattıksa tekrar öylece iade edeceğiz. وَعَدًا عَلَيْنَا bu bizim üzerimize aldığımız bir vaattir. Kendi kendimize verdiğimiz ve üzerimize aldığımız bir sözdür, bir taahhüttür. İnna <gülüyor> kunna fa'ilin. Biz verdiğimiz sözü mutlaka yerine getiririz. Vadimizi mutlaka yerine getiririz. İşte bir vaat 105. ayet-i kerime. No! Ve kad كتبنا fi'z-Zabur min ba'diz-zikri en el-arza yerithuha ibadiy's-salihun. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da şunu yazdık. Arza benim salih kullarım mirasçı olacak. Zebur Arapça'da yazılan kitap demektir. Bazıları bütün, buradaki eliflem dolayısıyla zebur, bütün ilahi kitaplardır demişlerdir. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim. Ne yazmış? Bunlarda ortak bir vaat yazmış Cenab-ı Allah. Buradaki zikir nedir peki? Zikirden sonra levh-i mahfuzdur. Biz levh-i mahfuzdan sonra, semadan indirdiğimiz kitaplarda, levh-i mahfuz'a göre ne yaptık? Şunu yazdık. Arıza, benim salih kullarım mirasçı olacaktır. Ayet-i kerimelerin akışı itibariyle buradaki arzdan kasıt birçok müfessir cennettir demişlerdir. Salih kullar cennete ebedi kalacaklardır. Bazı müfessirler de bunun İslam ümmetinin yeryüzündeki hakimiyeti, egemenliği devlet ve adaletini tesis etmesi olarak da tefsir etmişlerdir. Her iki manayı birlikte kabul etmekte de Allahu Alem bir sakınca yoktur. O adı müminler bizim bize arzın vaad edilmesi bizim bir şartı yerine getirmemize bağlıdır. Nasıl ki cennet salih olanlara veriliyorsa dünya da Allah'ın razı olacağı şekilde salih kullara verilir. Eğer ümmet olarak bizler şu içinde bulunduğumuz, şu dünyada içinde bulunduğumuz bu zor, sıkıntılı ve sefil vaziyette kurtulmak istiyorsak her birimiz olabildiği kadar salih insan olmak için çırpılmalıyız. İfade ise Herkes kendisine ait olan bir tavan yapacaktır salihlikte. Herkes kendisinin tavanına ulaşacak. Salihlikte en yüksek noktaya ulaşacak. Olabildiği kadar salih insan olacağız. O zaman Allah'ın vaadi de tahakkuk edecektir. Hem zalimlik hem Kur'an'ın istediği manada yeryüzüne bir rastçılık yok. Salih insan olduğu zaman Allahü Teala size bize kendisinin istediği gibi yeryüzüne mirasçı olmak mevzu bahisdir. O vaadi o zaman yerine gelir. İnne fi hada lebalağan li kavmin abidin. Şüphesiz bunda ibadet eden bir kavim için yeterli bir tebliğ vardır. Bu yeterli bir bildiridir, yeterli bir tebliğattır, yeterli bir anlatımdır, yeterli bir uyarıdır. Size gösterilen hedeflere ulaştırmak için, size gösterilen, sizden istenen gaye ve maksatları gerçekleştirmek için bu kitap size yeter. Sizin bana hakkıyla kul olmanız için li abidin ibadet eden bir kavim için bu kitap yeter. Başkasına gerek yok. Allah Allah. Ümmete ne oldu? O tek ümmet niye fırkalara ayrıldı da Allah'ın hidayetini bıraktı. Başkalarının peşinden koştu. Şimdi elbette mazlumlar dolayısıyla, zulüm dolayısıyla mümin olarak içimiz kanıyor. Fakat Cenab-ı Allah durup dururken de bir ümmetin başına bunca musibeti getirmiş olamaz. Biraz dönüp aynaya bakmasını bilmemiz lazım. Allah'ın kitabı bizim aynamızdır. Biz ümmet olarak bu kitaba ne kadar benziyoruz? Bu kitabın bize yansıttığı görüntüye ne kadar sahibiz? Bu kitaba göre kişi olarak, aile olarak, toplum olarak, ekonomimizle, siyasetimizle, duruşumuzla, ahlakımızla, kısacası hayatımızın tamamıyla ne kadar benziyoruz? Mesele buradadır. Çünkü bu kitap bizi yeryüzünün halifeleri yapmak için yeterlidir. Çünkü diyor ki bakın yete belak ötesi olmayacak kadar yeterlilik demektir. En uç noktaya kadar yeterlidir demektir. İbadet eden bir kavim için bu kitap her şey ile yeter. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Niçin? Ha, bakın. Hemen iş işte bakın kitap allah Teala böyle diyor sünnet münnet falan. Ne devreye sokuyorsunuz? Ya biz devreye sokmuyoruz ki. Cenab-ı Allah bakın ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kur'an yoktur kardeşim. Rasulsuz Kur'an olamaz. Rasul ve Kur'an'ı birbirinden ayıramaz kimse. Allah ayırmamış. ''İnne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidin ve mâ arselnâke illâ rahmeten lil Ya. Ondan sonraki ayet-i kerime de aynısını söylüyor. ''Ve biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.'' Resulullah'ın devrede olmaması gerekseydi, ve biz bu kitabı alimlere rahmet olarak gönderdik der biter dişi. Değil mi? Bu kitabı getirmekle ve bu kitabı hayata geçirmekle, bu kitabın hayata nasıl geçirileceğini sözleriyle, davranışlarıyla göstermekle o Yüce Resul bize rahmet olmuştur. Sadece kitabı bize tebliğ etmekle değil. Çünkü onun risaleti sadece Allah böyle buyurdu demekle kalmadı. Şair'in dediği gibi Arif Nihat Asya'nın elçi geldin, elçiler gönderdin. O elçiler senin gibi İslam'ın nasıl yaşanacağını, hayata nasıl geçirileceğini, Kur'an'ın ifade ise nasıl toplum hayatında, siyasal hayatta, ahlaki hayatta, ailevi hayatta ete kemiğe bürüneceğini öğrettin, senin elçilerin de bunu öğrettiler diyor. <gülüyor> وَمَا أَرْسَلْنَاكَ Onun bize öğrettiklerini elimizin tersiyle itersek, bu rahmetten nasıl istifade edeceğiz, söyler misiniz bana? Bunun yolu var mı acaba? Bunun yolu var mı? Yok efendim, biz Resulullah'ın kendisine itiraz etmiyoruz. Neye itiraz ediyorsun? Bizim itirazımız Bukhari'ye. İyi, güzel. Bukhari'ye itiraz edelim. Müslim'e, istediğiniz hepsine itiraz edelim. O zaman sen bana söyle. Allah rızası için. Resulullah bana nasıl rahmet olacak? Eğer ben senin dediğin gibi Bukhari'ye itiraz edersem, şuna da itiraz edersem buna Kaldı ki Bukhari'ye itiraz etmek için de öyle sıradan bir adam olmak. Ya falan öyle değil. No. Bukhari bir ilim adamı üslubuyla kitabını yazdı. Sana da yakışan itiraz edeceksen aynı üslupla itiraz edeceksin. Aynı ilmi yöntemlerle itiraz edeceksin. Ya canım böyle bir şey olmaz demekle olmaz bu iş. Öyle olmaz. Şey değil ki, diyelim ki aramızda doktor bey var. Ben doktorluğun dersini bilmem kardeşim. Ne doktorluk olmaz bu gülerler bana. Gülerler bana. Ne de ne ben bunu söyleyeceğim. Bir mühendis ya bir fizikçi bana bir şey anlatıyor. Yok canım öyle olmaz. Benimle konuşmaya bana ciddiyet tenezzül bile etmez. Haklıdır da. Haklıdır da. Çünkü fizikla fiziğe dair diyelim ki bir formülün ve o da bir işlemin yanlışlığını söyleyeceğim ona. Ben onu yine fizik kurallarına, fizik biliminin konuyla alakalı verilerine uygun olarak onu ona ispatlamam lazım. Yoksa yok ya bunu kafa basmıyor. Basmıyorsa basmasına da senin sorunun. Senin sorunun. Senin nasipsizliğin kısacası. Onun için bu işin ilmi var, tekniği var, yolu var da mı var? Ahzı olmak bu konuda konuşmak için yeterli değildir. O, çok affedersiniz, hani tabir kullanıyorlar ya, o mahalle karılarına yakışır. Ahzı olduğu için konuşmak. Konuşmanın tek gerekçesi ağız olamaz. Konuşmak için akıl lazım, ilim lazım. Kelimeleri seçmesini bilmek lazım, konuşma edebini bilmek lazım, tekniğini bilmek lazım, ilmi kurallarını bilmek lazım ve bunları hepsine riayet etmek lazım. Bunlar olmadan ilim olmaz ki, bunlar olmadan ilmi konuşma olmaz. Konuşulan ilme uygun olmaz. Dolayısıyla hiç kıymeti de olmaz. Evet, ayet-i kerime devam ediyor. Sureyi aslında bugün bitirmeyi hedeflemiştik fakat vaktimiz geçti. Buradan inşallah devam edelim. Burada e, nokta koyalım. Güzel bir ayet-i kerime, bütün ayet-i kerimeler gibi. وَمَا أَسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Başlarız inşallah.